Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, benim mustalik kazası sonrasında ümmeti dilhun eden iki olay yaşanıyordu. Müminler olarak bu olayın arka planını nasıl okumamız gerekiyordu? Bu olaylar nasıl olabiliyor ve daha da önemlisi, bu olayların sağlıklı yorumu nasıl yapılması gerekiyordu? Birinci olay, mustaliklerle yapılan savaştan sonra müresi kuyunun çevresinde mola verilmişti. Bu esnada muhacir ve ensar müminler arasında bir gerginlik olmuş ve bu iki mümin toplum hiç beklenmedik bir şekilde kabilecilik illetine düşüvermişlerdi. Sanki cariye günlerine dönüvermişlerdi. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam süratle geliyor, cahiliye çukuruna bu füsliğe nasıl düşebilirsiniz diye uyarıyordu. Olayın arkasında münafıkların reisi Abdullah bin Ubey vardı. Onun tahrikleri vardı. Olayın sonunda Abdullah bin Ubey'in oğlu Abdullah, peygamber efendimize geliyor, babası cezalandırılacaksa o cezalandırmayı Oğul olarak yapmak istediğini söylüyordu Neticede Abdullah bin Übey'in iç yüzü deşifre oluyor Ve toplumun nezdinde rezil bir konuma düşüyordu Kendi kazdığı kuyuya kendi düşüyordu Ama bu durum münafıkları reis Abdullah bin Übey'i çileden çıkartıyor İçinde müminlere taşıdığı kin sanki yanardağa dönüşüyordu Ona göre asıl düşman Resulullah'tı o Medine'ye gelmeseydi şimdi Abdullah bin Übey kraldı. Toplumun en üst konumundaydı. En itibarlı insandı. Ama Resulullah'ın gelmesiyle taht gidiyor, en aşalara düşüyor, itibarın yerini zillet alıyordu. Artık Abdullah bin Übey çaresizdi. Her şeyini kaybetmiş gibiydi. Ama yine de bir umut taşıyordu. Bir fırsatın çıkmasını umut ediyordu Dört gözle toplumu gözlemliyordu Bir yerden bir fitne çıkarabilirdi Ordu Medine yakıllarına geliyordu Beni mustalik kazasından sonra ordu Medine'ye yaklaşmıştı Mola halindeydiler Sabah vaktiydi Derken ordunun arkasından gelmekte olan iki kişi vardı Birisi devenin üzerindeydi Diğeri devenin ipini çekiyordu Gelen bu iki yolcu Ordu'ya iyice yaklaşınca kim oldukları belli oluyordu. Devenin üzerindeki Hazreti Ayşe annemizdi. Devenin ipini çeken de Hazreti Saffan bin Muattaldı. Münafıkların reisi bu manzarayı görünce büyük bir av yakalamış gibi oldu. Sevincinden uçacak gibiydi. Çevresinde olanlara gelenleri görüyor musunuz? Ayşe ile Saffan baş başa yalnız olarak geliyorlar. Belli ki bunlar gece beraber olmuşlar diyerek Bir lafına bir laf katarak ortalığı tozu dumana katmaya başlamıştı Tarihte bu olaya ifk olayı diyorduk Bu olayı başından sonuna kadar Hazreti Hatice annemiz anlatıyordu Hadis kitaplarımızda bu olayı okuyorduk Hazreti Ayşe annemiz şöyle anlatıyordu Resulullah bir sefere çıktığı zaman eşlerinden birini yanına alırdı Hangi eşini yanına alacağını kura ile belirlerdi. Mustalik seferine çıkarken de kura çekmiş ve kura bana çıktığı için yanına ben almıştı. Bu seferden önce örtüm ayeti nazil olmuştu. Ben devemin sırtındaki hevdeç içerisinde yolculuk ediyordum. Devem hareket etmeden önce hevdeçin içerisine girer otururdum. Görevliler gelir, hevdeci kaldırıp devenin sırtına yerleştirirler ve İplerle bağlarlar Ve yola çıkardık Sefer dönüşü Ordu bir yerde mola verdi Gecenin bir kısmı da dahil olmak üzere Orada kalıp dinlendik Sonra hareket emri verildi Hareket edileceği sırada Benim ihtiyaç gidermem gerekti Ve ordudan uzaklaşmak zorunda kaldım O sırada boynumda Yemen işi bir kolye vardı İhtiyacımı giderdikten sonra döndüm Fakat kolyemin boynumda olmadığını fark ettim. İhtiyacımı gidermek için gittiğim yere düşürmüş olacağımı düşündüm ve hemen oraya döndüm. Kolyeyi bir süre aradım. Ordu hareket ederken görevliler beni hevdecin içinde sanarak deveye yüklemişler. O zaman kadınlar zayıftı. Yiyecek az olduğu için az yerdik. Bu nedenle de kadınlar bugünkü bir etli ve yağlı değillerdi. Ben de Ufak tefek olduğum için iyice hafiftim. Bu yüzden görevliler, Hevdeş'te benim olmadığımı anlamamışlar. Ben kolyemi bulunca, Ordunun bulunduğu yere koştum. Fakat ordu gitmişti. Hiç kimse de yoktu. Nasıl olsa benim olmadığımı fark edince, Aramak için buraya gelirler deyip, Örtüme sarındım ve olduğum yere oturdum. Ağır bir uyku basınca da, Uzanıp uyudum. Safvan bin Muattal ordunun gerisinde kalmış Ve ordudan kalan şeyleri alıp sahiplerine teslim etmeyi düşünmüş Ordunun konakladığı yeri gezerken beni fark etmiş Yanıma gelip kim olduğuma bakmış Örtülme ayeti inmeden önce birçok kez gördüğü için beni tanımış Ben onun şaşkınlıkla biz Allah'ın kullarıyız Ve muhakkak dönüp ona varacağız dediğini duyunca uyandım Hemen yüzüm örttüm. O hiçbir şey demedi. Devesini çöktürdü ve ön ayaklarına basarak kalkmasını önledi. Bana bin dedi. Ben de deveye bindim. Öne geçip devenin yularından tutup çekmeye başladı. Yolculuk sırasında hiçbir şey konuşmadık. Bu şekilde yola devam ettik. Sabaha kadar orduya yetişemedik. Orduya bir mola yerine gelip de Durduğu zaman ancak yetişebildik Sonra Medine'ye geldik Çok geçmeden de ben ağır bir hastalığa yakalandım Bir ay hasta yattım Bu sırada münafıklar hakkımda demediğini koymamışlar Benim hiçbir şeyden haberim yoktu Söylenenlerden benden başka herkesin haberi varmış Fakat ne Resulullah ne annem babam bana hiçbir şey söylemediler ancak Resulullah'ın bana karşı değiştiğini fark etmiştim. Eskiden hastalandığım zamanki gibi ilgiyi bana göstermiyordu. İçeri giriyor, adımı anmadan hasta nasıl diye soruyordu. Sonra da çıkıp gidiyor. Ben de bunun nedenini düşünüyor ama bulamıyordum. İyileştim. Fakat yine hiçbir şeyden haberim yoktu. O zamanlar evlerimizin yanında tuvaletler inşa etmemiştik. Tuvalet için biz kadınlar geceleri Medine'nin kırlarına giderdik. Ben bir gece Mistah'ın annesi Selma ile ihtiyaç gidermek için evden çıktım. Selma bir ara çarşafına takılarak düştü. Düşünce de misah yüzünün üzerine düşesin, kahrolasın dedi. Ben hemen müdahale ettim. Neden böyle kötü şeyler söylüyorsun? Bedir'e katılmış birisine böyle bir şey söylenebilir mi dedim. Ben öyle deyince bak hele şuna sen onun neler söylediğini duymadın herhalde dedi. Ne söylediğini sordum. İşte o zaman Selma bana olup bitenler anlattı. Ben hakkımdaki dedikodulardan o zaman haberdar oldum. Şaşırdım ağlamaya başladım. O kadar çok ağladım ki ağlamaktan ciğerlerim kopacak zannettim. Hakkımdaki dedikoduları duyunca hastalığım tekrar canlandı. Hatta öncesinden daha ağır bir hasta oldum. Hasta yatarken Resulullah yanıma geldi. Hastanız nasıl dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Kendimi tutamadım. Ey Allah'ın Resulü çok sıkıntılıyım. Bana müsaade et annem babamın evine gideyim. Hastalığıma orada bakılsın dedim. İzin verdi. Ben aslında Anneme babama gidip onlarla konuşmak Ve işin ayrıntısını öğrenmek istiyordum Resulullah yanıma bir refakatçi vererek Anne babamın evine gitmemi sağladı Eve geldiğimde annem aşağıda Babam da damda oturuyordu Annem beni görünce şaşırdı Kızım neden geldin dedi Ben Allah seni affetsin Hakkımda bir yığın dedikodu çıkmış Hiçbirini bana bildirmedin Şimdi anlat bana İnsanlar benim için ne diyorlar dedim. Annem, kızım üzülme. Güzel olan ve kocası tarafından sevilen her kadının hakkında dedikodu çıkar. Çünkü onun çekemeyenleri çok olur dedi. Ben Sübhanallah, insanlar benim için böyle şeyleri nasıl derler dedim. Babamın da haberi var mı diye sordum, var dedi. Resulullah'ın da haberi var mı diye sordum, var dedi. Gözlerim yaşla doldu. Kendimi tutamadım Ağlamaya başladım Sabaha kadar hıçkıra hıçkıra ağladım Hazreti Ayşe annemiz yakan olayı anlatıyordu Bir ay geçmişti Annemizin olaydan Fitne kazanından Haber yoktu Sonra bir ay sonra öğreniyordu Öğrendiği an içine kor gibi ateş düşüyordu Ciğeri sökülecek Boyutlarda ağlıyordu İftira tam bir ateşti Kime düşerse yakardı Bir de son derece namuslu Aylaklı insana iftira atılırsa O insanın içi yanardağlara dönüşürdü Peygamber efendimizin Olayın ilk başladığı andan itibaren Haberleri vardı Hiçbir zaman eşinden şüphe etmedi Eşinin Tertemiz olduğundan emindi Ama gönlünde hüzün vardı Toplumun gündeminde Böyle bir konunun olması Onu son derece üzüyordu Hazreti Ayşe annemiz ve saffanın gelişi biçiminde tereddütlere yol verecek bir şey yoktu. Annemiz devenin üzerindeydi. Safvan ise yaya olarak devenin ipini çekiyordu. Yüz kızartacak bir iş yapmanın en ufak bir kaygısı telaşı da yoktu. Herkesin gözleri önünde orduya katılıyorlardı. Olayın cereyan eden günlerinde iftira kampanyasını sürdüğü günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sükunet içindeydi. Kendisinden ziyade arkadaşlarının bir şeyler yapmasını bekliyordu. Her ne kadar Ömer Efendimiz'e bazı Müslümanlar, ''Ya Resulallah izin ver, şu münafığın boynunu vuralım'' diyorlardı. Ama Efendimiz'den kaynaklı bir şeyin yapılması kuşkulara sebep olabilirdi. Peygamber Efendimiz'in bu olayı konuşmayın, kimseyi de konuşturmayın diye bir beyanları olsaydı anında şerefli arkadaşları buna riayet ederlerdi. Ama Efendimiz kendisi müdahale etmek istemiyordu. Arkadaşlarının tavrı ise üç çerçevede değerlendirilebilirdi. Üç ya da dört mümin bu iftira kampanyasına katılmışlardı. sahabe ikramın kiramın çoğunluğu ise bu iftirayı kabul etmemişler ama hiçbir şey de yapmamışlardı. Bir kısmı da yapılması gereken nese yapalım diye bir gayretin içine girmişlerdi. Bunlardan biri de münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah'tı. Hz. Abdullah, Resulullah'a geliyor, Peygamber e Efendimiz'den babasını öldürmek için izin istiyordu. Zira herkes biliyordu ki, bu alayın arkasında Abdullah bin Übey vardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'a izin vermiyordu. Müslümanların hali, arzu edilen bir hal değildi. Belirgin ve hatta keskin bir tavır takınabilirlerdi. Bu konunun konuşulmayacak kadar yalan ve iftira olduğunu ortak bir tavır halinde ortaya koymaları mümkün olabilirdi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.